Barıdaş kuruyayım, şaşırımı da tanıyayım. Tarak getir artık. Tarak yok mu o zaman ben düzeltirim. İşte bu videoyu beğenin. İrsten kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. İren kaçır da sen ne yapıyorum? Memleket beğen kendini. Ya dün inşaatta resim çektirdim. Aydınlığı gölge çekmiş gölgeye aydınlık. Liseyi başkanım o yüzden. <gülüyor> Oğlum sen liseyi bitirebiliyip üç gün olmadı mı? <gülüyor> Hı? <Ha>? Fulkan. <gülüyor> üç günde ya. Daha kazandığın üniversite kağıdı bir gelmesin 4 yıllık. Buradan annene babana sesleniyorum. Ben kovacağım. Vallahi bu çocuğu aldırır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Aaa! Gelsene lan Ömer. Mesul sensin değil mi? Benim. Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor o zaman? O kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma Soner. O kardeş... <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşmaz Soner. Kardeş, dua ediyor mu böyle? Ediyorum abi. Günlük ediyon mu? Ediyorum abi. Ezber duamı yoksa böyle arzularım var onların duası mı? Başkan, daha çok böyle isteklerim, i̇steklerim. arzularım... kaçını paylaşır mısın? Ya en çok işte hani tövbe ediyorum. Sonra bir yola girdim buradan ayrılmamak için, Allah'ın beni ayırmaması için. Onun dışında dört katlı var. Buradaki işte abiler, kardeşler var. Onun dışında aileme dua ediyorum başkan arada. Allah yardımcılar olsun senin gibi bir evlatlar olduğu için diye. Zaten gönderdiler başkan beni. Temelli mi? Evet. Ümit falan? Kesti. Babama dedim, ben Mersin'e gideceğim, yerleşeceğim. İyi, tamam gidebilirsin. <gülüyor> Ulan haftaya da ben seni geri Adana'ya göndermeyi düşünüyorum, çok, çok sıkıntı aldım. Böyle çok duanın İslam'da yeri şurasıdır falan diyebiliyor musun böyle kendi adına? Mesela önem sırası nasıl geliyor sana? Başka başkan çok önemli çünkü bize her şeyi veren Allah, doğal olarak da bizim ondan istememiz lazım. Yani dualarımızı direkt bol bol edelim ki çünkü birine ne istediğini anlatmazsan evet. istediğini veremeyebilir. Mesela bir iman hakikatleriyle kıyaslarsan hangisi daha önemli gibi geliyor? İman hakikatleri mı dua mı? İman hakikatleri daha önemli. Peki iman hakikatleri mesela bin kat mı daha önemli duadan acaba? Değil dua da iman hakikatleri kadar olmasa da çok ciddi bir yeri var. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Peygamber Efendimizin hayatına da bakabiliriz sadece. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Risale-i Nur'larda dua ile ilgili bir sürü bahis var. Normalde Risale-i Nur'lar Kur'an'dan iman hakikatlerini temel almış bir tefsir Risale-i Nur. Ya bir ara çok düşündüm. Dedim ki yani meleği anlatıyor, kaderi anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor, nübüvveti anlatıyor, haşrı anlatıyor. Eyvallah dedim. Ya bir sürü iman hakikatleriyle ilgili mesele anlatıyor. Dua imanın bir şartı değil. Duayı neden bu kadar iman hakikatleriyle beraber ele alıyor diye çok düşündüm Risale-i Nur tefsiri için. Ondan sonra bir gün bir yerde bir adamla denk geldim. Muhabbet ederken adamın Allah'a itikadının olmadığını anladım. İnanmıyor adam. Ve adamla muhabbet etmeye devam ettim. Ve dedim ki yani... Konuştuk ettik falan böyle güzel bir frekans yakaladık dedim yani abi hayırdır niye inanmıyorsun dedim yani Allah inanmayacak ne oldu hani hep bizden beklerler yani lütfen inan falan. Ben sordum yani niye inanmıyorsun sen anlat diye. Çünkü ben dua ettim ve dualarımı kabul etmedi dedi. Yani dua yüzünden imanı terk etmişse Risale-i Nur'da dua bahsinin neden iman hakikatleriyle yan yana olduğunu o gün anladım. Doğru Anlatabildim mi demek? Şimdi ben anlatabilsem sana bir ihtiyacım kalmadı. Kaybol sen. Şimdi bak duada unutulan bir yer var. Biz dua ediyoruz ama hani duanın bir alan sahası var. Üç şey birleşince biz buna dua diyoruz. Birincisi kavli dua. Kavul yani konuşma, kelime. Böyle elimizi açıp dua ediyoruz ya. Rabbi lütfen bana bunu ver, lütfen bunu ver. Biz bu konuda çok iyiyiz yani. Böyle 7'den yetmişe sabahlara kadar dua edebiliriz. İkincisi fiili duadır. Yani eyleme geçme işidir. Mesela bir adam taksi çağırmak istiyorsa bunun dua şekli Yasin okumak değil. Şu harekettir. Hani taksi Durur musun diyebilmektir. Biz buna da fiili dua diyoruz. Üçüncü şekli de ızdırari. Yani böyle yürek yangını gibi. Şimdi bunun üçünün birleşimine dua denmektedir. Mesela bizler dua ederken genellikle kabli dua ederiz. Mesela bir üniversiteye girecek bir öğrencinin durumunu düşünün. Allah'ım lütfen yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Bunun yanına bu arkadaşa bir de fiili dua lazım. Ne, ne gibi? Güzel bir zaman taksimi yapacak, plan proje yapacak. Geceleri bu kadar soru çözeyim zamanımı böyle tanzim edeyim diye. Bunların neticesinde bir eylem ortaya gelecek. Bu da eylem yani fiili bir duası olacak. Üçüncü sırada ızdırari duası olacak. Ne gibi? Ben vatanıma, milletime, milli değerlerime, ahiretime, kabrime, insanlığa hayrım ve faydam olması cihetiyle bir alanımda uzmanlaşırsam orada kes bir muharefet etsem Allah'ın izni inayetiyle mesela bir Türk markası bir otomotiv cihetiyle gerçekten de dünya devleriyle yarışacak bir düzeye gelsem veyahut da mesela şunu sürekli yaparız değil mi? Elimizi açarız böyle sürekli yabancı malları istemediğimizi beyan ederiz. Zaten istemeye de lüzum yok. O ayrı bir konu ama bunun yanına baktığında bir muadili bizde yok. Yani ne oluyor? Biz kavli duasını yapıyoruz. Fiili duasını yapmamış oluyoruz aslında. Yani şurada bütün yabancı ürünleri kınayan arkadaşların bir çoğuna baktığında bir çoğu Alman arabaya biniyordur yani. Çünkü fazla araba çeşidi yok ortada. Kaliteli, güzel manada, güvenlik manasında. Ama bunun fiili duasını da yapmak isteseydik eğer, biz bu sefer ya bu adamlara muadil olarak dünya devi olabilecek bir firmada bizim kurmamız lazım diye 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi dertlenip bir araya gelmesi da Burada dertlenme kısmı da ızdırari dua alıyor. Baştan alayım. Elimi ya Rabbim sen vatanıma, milletime, ahiretime, kabrime hayır sağla dedim. elim açtım, dua ettim. Bu benim kavli duam. İkincisinde nasıl faydam olur? Böyle yabancı mallara muadil bir ürün çıkarırım, millileştiririm. Yabancı mallarda ülkeme girmemiş olur derim. Bu fiili dua olur. Bununla gecelerce dertlenirim vatanımı, milletimi nasıl daha güzel yüksek seciyelere, seviyelere taşıyabilirim diye dertlenirim. Bu da ızdırari dua olmuş oluyor. Yani bizim dualarımızın mayasının eksik olmasının temel sebebi dua üç çekildedir. Kavli, fiili, ızdırari. Bunun üçünün hem hal olmuş haline dua denir. Biz bunları genellikle sadece kabli duada bırakırız. Yavrum, gülüm, kurbanım, kurban olayım ya Rabbim onu da ver. Yeni evde ver, yeni arabada ver, yeni damatta da ver, yeni torunda ver. Bunda kalır. Bir su, bir de suver. Ya ne kadar uslu. Mevlana Hazretleri der ki söz nereden çıkarsa oraya girer. Yani böyle sadece gevezelik cihetiyle bir adamın ağzından çıksa diğer adamın da kullanılan girip kullanılan çıkar. Ama gönülden çıkan bir söz karşıdaki kişinin de gönlüne girer demek istiyorum. Biz kendi dua seanslarımıza bir bakalım. Bizim dua olarak biraz samimi olmayan hallerimiz var. Mesela yolda birini görelim. Biraz mübarekse, sakallı varsa sürteriz ederiz. abi abana bana bir dua etsene kurban olayım senin. Olur kardeşim peki edeyim sana dua. Konu neydi? Karı karı karı karı karı karı. Yani adam Artık bir ergenliği coşku şöyle evlenme raddesine gelmiş. Hani başka bir kafasında, beyninde hücrelerinde bir fikri olmadığı için hep onu istiyor. Mesela çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Hadiste en makbul dua gıyabında edilen duadır diyor. Şimdi bu hadise göre müsaade ederseniz size geceleri dua edeyim gıyabında olsun diyebilir kişi. Oldukça da makbul olur. Dua ile ilgili bilinmesi gereken bir şey daha var. Hadiste şöyle bir konu geçiyor. Sizin duanız kabul ed Edilir, acele etmedikçe. Bu acele nedir ya Resulullah diye sorulunca, ben istedim hala verilmedi, aceledir buyuruyor. İnce değil mi? Burada unuttuğumuz şurası, dua kulun resmi bir hakkını istemesi değil, yalvarmasıdır dostum. Böyle düşün, elini açtın, Ya Rabbi, yıllardır sana dua ediyorum, hala şu Melisa'yı bana eş etmedin bir türlü dedin, gitti. Çünkü Rabbin seni yalvarırken değil, artık nazlanırken gördü. Yani burada çok önemli bir konu, dua ederken ille bu illa bu değil. Ezeli ilmiyle geçmiş, gelecek, şimdiki zamanı ihata edip, seni senden daha iyi bilen Rabbine neticeyi bırakmak ve verilen neticede kalbin içminan bulması konusu çok ehemmiyetli. Allah Azze ve Celle bazen duana evet der, istediğini verir. Bazen hayır der, daha iyisini Bazen de bekleder Bekle ve bana güven Çünkü senin için en iyisini verecek Efendimizin meşhur bir hadisi var bunu bilirsiniz. Ya Rabbi iki Ömer'den birini bana ver der. Yani Hz. Ömer'i, Ömer bin Hattab'ı kastettiği veyahutta Amr bin Hişam dediğimiz Ebu Cehil'i kastet. Yani bana iki Ömer'den bir tanesinin bu dine nasip eyle Ya Rab diyor. Şimdi insan düşünüyor. Ya Resulullah sen duası en makbul olan insansın yani. Geri çevirme ihtimali belki sende yok. Yani nasıl oluyor da ikisini birden istemiyorsun. İkisinin birden hidayetini talep etsene. Neden bir Ömer'i istiyorsun diye. İnsan estafurla yani istipsat yani manasını anlamak cihetiyle, tenkit ve sorgu cihetiyle değil estağfurullah aşa. Manasını estağfurullah anlamak cihetiyle istifsat nebinden bir sual ediyor yani. Neden acaba ikisinin birden izah istemedi istemiyordu, iki Ömer'den biri diyor. Yani bunun iki cevabı var. Birincisi bu bir nübüvvet sırrı olarak Ebu Cehil'in, Amr bin Hişam'ın hiçbir şekilde imana eremeyeceğini bildiğinden dolayı etmemiş olabilir. Bu birinci ihtimal. Ama ikinci ihtimal çok ilginç. Bir şeyi Allah'tan talep ederken onun iradesini tamamen kendi lehine istemek, kulluğun edebine asla yakışmayacağından dolayı arzulanan meselenin yarı yarıya ortaya sunulması, kulluğun edebine daha uygun geleceğinden Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde dua etmiştir. Şuraları da unutma dostum. Allah bir kulunun dua etmesini murad etmişse onun kabulüne de kapılar aralamıştır elbet. Sen sakın mideni kaybetme. Nasip tılsımlı bir kelime. Muazzam bir hakikat. Ne güzel. Ne kadar güzel şey kesildi. Nasibinin farkında olmak, e da ayrı bir masif. Yani Euruslu nasip diye bir şey var ki iki cihan birbirine çarpsa ondan öteye gidilemez. Selam.